Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Issızlığın ortasında bir şifacı diye yazmışım. 24 Ağustos 2017'de Hürriyet Gazetesi için Baksı Müzesi'ni anlatmaya çalıştığım bir yazıda. Ben programcınız Çelenk, Açık Radyo'da, Hariciden Sanat Programı'nda biri Bayburt'ta Baksı Müzesi, ıssızlığın ortasında bir şifacı olarak ifade ettiğim, diğeri Eskişehir'de Odun Pazarı Modern Müze hakkında yeni sezonda pandeminin damgasını vurmasına rağmen başlayan yeni sanat sezonunda Aldıkları ödüller ve yeni sergi ve programlarını gündeme getirmeye çalışacağım iki kıymetli müze var. Bunlarla başlamak istiyorum. Baks Müzesi, 20. yıl dönümünü kutlayan bir müze. Bunu özel programlarda yapıyorlar. Bayburt'ta pastoral bir yoldan giderek ulaşabileceğiniz bir müze. O yüzden ıssızlığın ortasında diye yazmışım. Baksı... Kelime anlamı da Bayburt'a bağlı bir köyün gelenekleri itibariyle de şifala anılan bir bölgede yer alıyor. Öncelikle onun programını size anlatmak istiyorum. E nasıl gidilir öncelikle ıssızlığın ortası diye o yüzden vurguladım. Çok kolay değil belki bulaşmak. Ama o yolu yapmaya kesinlikle değiyor. Trabzon'dan veya daha yakın Olabilecek bir biçimde, daha az arabayla devam etmenizi gerektirecek bir biçimde Erzurum Havalimanları'ndan ama havalimanına indikten sonra bile bir 2-3 saatlik yolu e, göze alarak ulaşabileceğiniz Bayburt'un Bayraktar Köyü'ndeki bir müze, Baksı Müzesi. Kurucusu, çok değerli bir isim, akademisyen, sanatçı Hüsamettin Koçan. Kendisi bu coğrafyanın insanı dolayısıyla kendi kişisel tarihinden de yola çıkarak oradaki insanlarla, yerelle, doğayla iç içe geçmiş bir müze hayata geçiriyor. Bu müzenin bir koleksiyonu da var. Depo müze binasında özellikle görebileceğiniz ama süreli sergilere de ev sahipliği yapıyor. Eğitim programları da hayata geçiriyor. Ee, dolayısıyla çok özel bir müze baktığınız zaman Bayraktar köyünde 500 kişi e, kadar yaşıyor ama sadece bu köy için değil bütün içinde bulunduğu coğrafya bütün kent için e, ayrıcalıklı projeler hayata geçirmeye çalışıyor ödüllü bir müze bugün bahsedeceğim iki müzenin de ödüllü olduğundan bahsettim az önce Avrupa Konseyi müze ödülüne layık E, görülmüş, kültür turizmi rotalarına girmiş, akademik çevrelerde mimarisiyle, e, doğal olan ilişkisiyle, yerel kültürle olan işbirliğiyle incelenen, e, devlet desteği almadan sürdürülebilirliğini korumaya çalışan, bunun da ötesinde içinde bulunduğu bölgeye ekonomik hareket kazandıran halkın sahip çıktığı bir müze. Bunun tabii ki sırrı özellikle Hüsamettin Koçan'ın ve ekibinin her bakımdan o toprağın insanı olması, onları işin içine dahil etmesi. Örneğin size koleksiyonu e, köyün muhtarı gezdiriyor. Ben 3 yıl kadar önce gitmiştim oraya muhtarın kızı yanlış hatırlamıyorsam gişede duruyor ve... Enteresan bir anekdot olarak Hüsamettin Koçal'ın yakın bir akrabası oraya gelmesine rağmen ondan çatır çatır biletin ücretini aldı. Çünkü biz bu şekilde bu müzenin devamını sağlıyoruz dedi ve buna şahitlik ettim. Ve bir diğer önemli özelliği de bölgenin unutulmaya yüz tutan el sanatlarını, hala bölgenin tabii ki toplumsal yaşamı içinde İçinde de yeri olan el sanatlarını güncel sanatlarla buluşturmaya çalışan, atölye çalışmaları toplumsal projeler e, hayata geçirmeye çalışıyor. Şimdi 20. yılı olduğunu biraz önce vurguladım. Bu dönemde de özel programlar e, yapıyorlar. Temmuz ayı itibariyle pandemi de Olsa kutlama programlarına başladılar diyebiliriz. Basında da yer buldu. Yeni sergiler, atölyeler, burs programları, film gösterimleri ve konser etkinlikleri e, ve bir ödül lanse ettiler. E, Hüsamettin Koçan'dan alıntılamak istiyorum öncelikle sizlere. Şöyle diyor hoca, 20. yıl programını oluştururken Baksı'nın Anadolu'nun kültürel mirasından ve, ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk. 2000 yılının Temmuz ayında müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğu o günden bu yana kesintisiz biçimde sürüyor. Eklenen yeni duraklar ve yeni yolcularla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen 20 yılda kapılarımız tıpkı Anadolu'nun kendisi gibi farklılıklara açık tutmayı ilke edindik. Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimize salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini... Kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu belirleyici e, nedir bu burs programı toplumsal projeler? Öncelikle onları anlatmak istiyorum. Baksı Müzesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ve Aydın Doğan Vakfı desteğiyle her yıl düzenlediği bir öğrenci sanat şenliği var. 8. yılında kapsamını daha da genişleterek 150 öğrenciye burs sağlıyor. Bu şenlik kapsamında güzel sanatlar alanındaki ilk ve ortaokul öğrencileri belirleniyor. Bunlar bir yıl boyunca burs desteği verilerek eğitimleri destekleniyor. Bayburt, Erzurum ve Trabzon'un yanı sıra e, diğer komşu iller Gümüşhane, Erzincan ve Rize de bu yıl Ee, şehir sayısı böylece 6'ya çıkmış oldu. Bu yıl kapsamını genişleterek onlar da dahil olmuş oldular. Bir de gazetelerde oldukça yer buldu ama buradan da duyurmak istiyorum. Bir de özel ödül var. Adı Anadolu Ödülleri. Bu yeni başlayan bir proje. İlki hemen önümüzdeki ay Kasım 2020'de sahiplerini bulacak. Bundan sonra da her yıl düzenli olarak verilecek. Böyle bir ödül var. 2021 yılında bir Osman Dinç sergisi yapmayı planlıyorlar. Ee, ve de en önemli halkası Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın geliştirdiği, uzun yıllardır üzerine geliştirmek için çalıştığını bildiğim, bu bilgilerin önden paylaşıldığı bir proje var. Biraz önce kadın istihdamı da dedim. Onunla çok ilişkili. Tabanlıoğlu mimarlık tarafından pazarlanan Uluslararası Ödüllü Kadın İstihdam Merkezi binasının temeli de 2021'in Yazında, Mayıs gibi telaffuz ediyorlar. Açılacak. Buradan duyuralım Baksı'ya gitmek isterseniz özellikle sonbahar ve ilk bar ayları tavsiye edilir. Yaz da tavsiye edilir. Ben bir yaz döneminde gitme fırsatı bulmuştum. E, müze, pazartesi günleri dışında ziyarete açık. Bir konuk evleri de var kalabileceğiniz. Bir mağazaları var. Ufak defek güzel tasarım ürünlerinin. Tabi kitapların olduğu satın alabileceğiniz e, ve de bu dönemlerde giderseniz, yaza kadar giderseniz ne sergiler var onları söylemek istiyorum. Belki daha önce takip etmiştiniz çünkü daha önce açılan bir sergi bu. E, bir sanatçının, önemli bir sanatçının solo sergisini yapmayı her yıl gelenek haline getirmiş durumda Baks Müzesi. Bu Hüsamettin Koçan gibi müzenin kurucu figürü olan e, bir sanatçı olabileceği gibi Nuri Bilge Ceylan gibi daha ziyade sinema alanında tanıdığımız ama fotoğraf alanındaki pratiyle de ön plana çıkan bir isim de olabilir. Geçtiğimiz yıllarda böyle sergiler yaptılar. Alev ve Hüzya da yaptılar örneğin. Bu yıl ise maalesef kedip görme fırsatı bulamadım araya pandemide girdiği için ama 2019 sonbaharında Şakir Gökçebağ'ın Aşina adlı solo sergisini açmışlardı. Bu sergi 2021'in Mayıs'ına kadar uzamış durumda rahatlıkla gezebilirsiniz. Ee, Şakir Gökçebağ'ın e, heykellerinde ve enstelasyonlarında gündelik yaşamın içinden söküp çıkardığı bir objelerle alternatif anlam düzlemleri yaratmaya çalıştığını göreceksiniz. Gündelik yaşamın içinden söküp çıkardığı bir takım objelerle alternatif anlam düzlemleri yaratmaya çalıştığını e, göreceksiniz. E, Türkiye'de açılan en kapsamlı sergisi olma özelliği taşıyor. Ee, müzede yer alan eserlerinde önceki işleri var. Yani o anlamda kapsamlı bir sergi. Ama Baksı Müzesi'nin içinde bulunduğu bölgeye özgü, doku ve nesnelerle ürettiği sergiye özgü ürettiği yeni işleri de izleyiciyle ilk kez buluşuyor. Bu anlamda çok da şaşırtıcı olmayacak biçimde. Anadolu'nun ruhuna dokunan işler e, bu. E, ve de Gökçabağ'ın zaten sanat pratiği yerelle uluslararası ya da evrensel arasında bir bağ oluşturmak bunu ortaya çıkarmaya çalışan bir sergi Aşina Şakir Gökçabağ'ın kişisel sergisi e, neler görüyoruz boya mermer taş kağıt tuval gibi malzemeleri kullanılıyor e, varoluşa dair mizahi bir dokunuş e, yaratıyor Ee, hazır nesneler kullanıyor. Mandal, sini, duvar, süpürge, halı gibi. Ee, soyutlamalar tabii ki var. Bu kadar hani somut nesnelerden bahsediyorum. Ama soyutlamalar ya da hatta gerçek üstücü bir takım e, bakış... Açısının yarattığı müdahaleler de söz konusu dolayısıyla yeni okuma biçimleri de önerdiğini söyleyebiliriz. Şakir Gökçebağ Mayıs'a kadar Baksı Müzesi'nde devam ediyor. Yeni açılan bir sergi ise maske İçinden geçmekte olduğumuz dönem hepimizi maskeler <gülüyor> sardı diye maske çağrışımlar bu da Mayıs 2021'e kadar devam edecek bir kurul oluşturmuş bunun için Hüsamettin Hoca kendisi de var kurulda Hüsamettin Koçan kere de çelik bağlı çarmıklı ve özlem yalımdan oluşuyor seçici kuruldan da anlayacağınız üzere sadece sanat değil sanat ve tasarım odaklı bir seçki bu şöyle bir metin kalemi almışlar pandemi hayatı ele geçirdi bu yaygın saldırıya karşı önlem almanın gerekliliği konusunda herkes hemfikir Aramızdaki mesafeyi arttırdık. Maskelerimizin ardında iletişim kurmaya çalışıyoruz. Maskeli konuşmalar, maskeli buluşmalar, maskeli vedalar. Maskenin tarih boyunca yerine de bakmaya çalışan bir sergi bu. Aynı zamanda bir kavram olarak maskeyi ele almaya çalışan bir sergi. Sanatçıların ve tasarımcıların maske ile ilgili esinlenmeleri, maske kavramının onlarda yarattığı çağrışımlar, buradan yola çıkarak yarattıkları na yer veriyor. Böylece geniş bir bağlamda maskeyi ele alıyor. Ee, böyle Ve yeni sorular, farklı çağrışımlar yol açmasını umuyoruz ee, demişler. Kimler var e, sergide diye bakacak olursanız hemen isimlerini size gönderme getirmek istiyorum. Henüz yeni bir sergi bu. 25 Eylül'de açıldı. 15 Mayıs 2021'e kadar devam ediyor. Serginin kurumsal tasarımında Emre Senan üstleniyor. Onu da belirtmek lazım. Alp İşmen var, Aykut Erol, Beyza Boynu Delik, Enis Karavil Feliksan Onar, geçen haftalarda konuk ettiğim cam sanatçısı Ferhat Özgür, Fırat Engin, Gülcan Şen Yuvalı, Gülten İmamoğlu, Halit Berker, Hatice Gökçe, İrfan Önürmen Mehmet Dere, Mehmet Kavukçu Mike Berk, Mustafa Horasan, Özlem Süer, Simay Bülbül. Unika, Unikka sinanloji e, ve bunların oluşturduğu şöyle serginin web sitesinden bakıyorum baksı.org'tan füzenden desene e, fotoğraftan nakışa e, resme mobil ya da, ya da cam yerleştirmelerine e, akryl'e üç boyutlu işlere pek çok farklı malzeme ve medium'un ...kullanıldığını görüyoruz. Karışık teknik, yağlı boya bunların hepsi söz konusu bu sergide. Maske, Çağrışımlar Sergisi 15 Mayıs 2021'e kadar Baxi Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Şimdi kısa bir ses molası vermek istiyorum. Bir bölüm çalacağım size. Sonbaharda geldiğine göre Autumn Leaves ya da Le Feuil d'Autumn, Eugène Chirot'dan dinleyeceğiz. 3-4 dakikalık bir bölümünü size çalacağım. Biraz sonbahar esintileri getirecek bu Jacques-Charles Enoch'un bestesine, Josef Kosman'ın ortak yaptığı besteyi bir başka yorumla dinlemiş olacağız. Eugène Scheredon. Akabinde Türkiye'nin bir başka coğrafyasına, eski şehire uzanıyorum. Orada size bir başka ödülümüzemiz Odun Pazarına doğru gidiyorum. Merhaba. Açık Radyo'da Harici'den Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk, Programın ikinci yarısında eski e, şehir deyim İş insanı ve koleksiyoncu Erol Tabanca tarafından kurulan, mimarisine de ön planda Kengo Kuma'ya yaptırılan bir müze. Müze ve kültürel miras ödüllerinde Museum and Heritage Awards birçok müzeyi geride bırakarak yılın uluslararası projesi ödülünü kazandı. Eskişehir'de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Odun Pazarı evlerinin bulunduğu bölgede ki bir müze bu. Ee, i̇lk yılında, bir yılda 166.321 ziyaretçi aldı. Ee, 7 Eylül'de birinci yaşını doldurdu. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda görme fırsatı bulmuştum. 6.700 öğrenci ise ücretsiz okul turlarıyla müzeyi e, gezmiş. Müze şu anda kapalı ben bu programı yaparken ama özellikle bu programda yer vermek istedim sebebi şu. 2 Ekim'den itibaren yeniden açılıyor. Yeni sergilerle sezonu karşılıyor. Bunu e, gündeme getirmek. Istiyorum. Ee, ve de tabii ki hatırlatmak istiyorum. Daha önce hatırlatalım. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında özel bir ödüle layık görülmüştü. Ee, bu ikinci ödülü müze ve Kültür miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri e, ödüllendirmek için Birleşik Krallık'ta düzenlenen 18. düzenlenen Museum and Heritage Awards'ta da e, dünyanın farklı şehirlerinden Listeye kalan dört müzeyi geride bırakarak uluslararası proje ödenini kazanmış durumda bu sefer de. Dolayısıyla bu anlamda bu da ödüllü bir müzemiz. Ama programlarında neler var? Ben geçtiğimiz yıl müze açıldığı zaman e, henüz daha ön izleme günlerinde oraya gitmiştim. Hatta müzenin de müdürlüğünü yapan Defne Casaretto ile bir söyleşiyi de açık radyoda sizinle paylaşmıştım. E, oradan tabii müzenin ilk programlarını biliyorum ama şimdi yeni sergiden size bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni sezonu günün sonunda adlı bir grup sergisiyle karşılıyor Odunpazarı Modern Müze. 25 Nisan'a kadar, 25 Nisan 2021'e kadar gezebileceğiniz bir müze bu. Bu e, Küratörlüğünü om ekibi üstleniyor Defne Kasaratör liderliğinde şüphesiz. Sergide yer alan e, sanatçıların hepsinden bahsedeceğim ama öncelikle e, kısacık şöyle bahsediyorlar sergiden. Günün sonunda içinde bulunduğumuz pandemi döneminde insanlığın sanayi devriminden bu yana doğaya verdiği zararın ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla yüzleşmeye başladığına dikkat çekiyor diye tarif etmişler. Ben gitmeniz sergiyi göremedim. Önümüzdeki haftalarda gitmeyi planlıyorum. O zaman tabii ki daha ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğim. Müze binasından biraz bahsedelim. 4500 metrekarelik bir müze alanı var. Eğitim programları, misafir sanatçı programları, seminerler, atölye çalışmaları da yürütüyorlar. E, serginin İçinde yer alan sergide yapıtlarıyla yer alan sanatçıların, özür dilerim, yer alan sanatçıların adlarını saymam e, iyi olur. Adnan Varınca, Ahmet Doipek, Ali İbrahim Öcal, Ali Kazma, Alper Aydın, Andreas Gursky, Aras Seddik, Aylin Zapçıoğlu, Azade Köker, Başır Borlakov, Burcu Perçin... Burcu Açoğlu, Canan Tolon, İkinci Saçlıoğlu, Elmas Deniz, Emin Altan, Emine Mete Erdoğan, Fırat Engin, Guido Caseretto, Halet Enger, İrem Tok, Kerem Ozan Bayraktar, Lara Ögel, Murat Akağündüz, Mustafa Hulusi, Nazan Azeri, Osman Dinç, Pınar Yoldaş, Sergen Şehitoğlu, Serkan Demir, Stefan Kaluza, Tunca, Yaşam Şaşmazer. 33 sanatçı. Gördüğünüz gibi hemen hepsi Türkiye'den. Andreas Gurski değil şüphesiz birkaç sanatçı e, yurt dışından. E, i̇simlere baktığım zaman farklı kuşaklardan isimler olduğunu görüyorum ama hepsi ağırlıklı olarak böyle doğa, ekoloji, meselelerle, duyarlı pratiklere sahip isimler olduğu dikkatimi çekiyor. Kırktan fazla yapıt sergide yer alıyormuş. E, programdan önce biraz Defne Kasaröy'te ile tekrar sohbet etme fırsatı buldum. Özellikle şeyi e, vurguladı. Onu sizinle paylaşmak isterim. OM'un Odun Pazarı Modern Müzenin açılış sergisi Haldun Dostoğlu kreatörlüğünde bir koleksiyon seçkisiydi. Çünkü müzenin kurucusu e, Erol Tabanca... Değerli bir koleksiyoncu ve o koleksiyondan oldukça kapsamlı bir seçkiydi. Ama Odunpazarı Modern Müze, her müze de olduğu gibi koleksiyonunu çok değerli bir kaynak, bir referans alanı, bir birikim olarak kullanmakla beraber aynı zamanda koleksiyonunu hem tabii ki zenginleştirmeyi, genişletmeyi amaçlıyor. Hem de çalışacağı sanatçılar sergilerinde yer vereceği sanatçılar koleksiyonundaki sanatçılardan ibaret değil. Bu biraz önce teker teker okuduğum 33 sanatçı için de hali hazırda müze koleksiyonunda ya da tabanca koleksiyonunda e, yer alan isimlerin farklı yapıtları koleksiyonda yer almayan yapıtları olmakla birlikte koleksiyonda hiç işi dahil olmamış bambaşka kuşaklardan bambaşka yerlerden sanatçılar da e, sergiye işleriyle katılıyorlar bunu belirtmek lazım odun pazarı modern müze günün sonunda sergisi 2 ekim 25 nisan 2021'e kadar e, gezmek mümkün bunu buradan hatırlatalım e, sömürü ve ortak yaşam göç ve istila Yapı bozumlu hafıza ve hafızayla anıtlaştırma arasındaki nüansları kayıt altına alan çalışmalardan oluşuyor demişler. E, Ursula Le Guin'in 72 tarihli dünyaya orman denir öyküsünden yola çıkan bir seçkiymiş. Ve yine Le Guin'in eserinde Arz ismiyle anılan kaynakları sonuna kadar kullanılmış beton gezegenin bir benzerine dönüşen içinde yaşadığımız dünyaya kökleniyor diye ifade ediliyor. Abartılı tüketim ve üretim, doğan insan için bir meta veya arka plan olabileceği yanılgısı, bir sonraki yüzyıla damgasını vuracak zorunlu göç gibi konulara mercek tutan yapıtlar var. İzleyiciyi doğayla kendi ilişkisi üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Diye de vurgulamışlar biraz sergideki işlere bakma fırsatım oldu ciddi bir çeşitlilik var tabii ki medyum anlamında yani hareketli görüntüler heykeller yerleştirmeler yeni medya çalışmaları hepsi söz konusu örneğin Ali Kazma'nın yine resans serisinden kassa adlı işi var elmas denizin yine bir video çalışması var görülmek için yapılmış adlı yaşam şaşmazerin Bir heykeli var tahribat isimli Lara Ögel'in keza mekana özgü bir yerleştirmesi var evler odalar da unuttum adlı böyle şiirsel bir başlığı var ve daha pek çok isim karşımıza çıkıyor. Bu sergiyi görmek için. Son belki bir hatırlatma. 10 e, Odunpazarı Modern Müze açıldığından beri e, oraya neredeyse damgasını vurmuş. Çok değerli e, bir başka iş daha var. Gitmişken eğer yolunuz Eskişehir'e düşerse mutlaka bunu da görmeniz e, gerekir. E, 1 Temmuz 2021'e kadar görmek mümkün. Tanabe Çukuan Sayı nin mekana özgü bir yerleştirmesi ee, bu. Bunu mutlaka gitmişken e, görmeyi tavsiye ediyorum. E, zaten e, Odun Pazarı Modern Müze diye arattığınız zaman ilk karşısına çıkıyor. Japonya'nın meşhur bir bambu ustası o öyle bir aileden geliyor. Çikuan Sai'i bambu sanatını çocukluğundan beri e, uyguluyor ve tabii Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de heykel bölümünde okuduğu için bu iki e, tek, tekniği İki sanatı birleştiriyor ee, ve böylece farklı devasa boyutlarda işler üretiyor. Ee, doğadaki dört elementi tema olarak alan, müze binasını böyle adeta sarmalayan, su, ateş, hava ve toprakla e, harmanlayan fikirsel olarak e, müzenin kalıcı koleksiyonunda da yer almasını umduğumuz bir e, iş bu ve de Eskişehir'i ziyaret ederek mekana özgü hayata geçirdiği bir iş, bunu da mutlaka görmeniz gerektiğini hatırlatmış olalım. Bu haftalık benden bu kadar. Bayburt'tan Baksın Müzesi'nden Eskişehir'den Odunpazarı Modern Müzeden size özellikle yeni programlarına dair bilgiler getirmeye çalıştım. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta Harici'den Sanat programında Açık Radyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici'den Sanat gezegenden kültür sanat haberleri Hazırlayan okay. South America Australia France <Sessizlik>